be yanı hazırlayan ve sunan Muamlar ketenço Herkese merhaba. Tuna'nın biri yanından sevgiler saygılar yolluyorum hepinize. Evet geçen hafta ülke meseleleri buraya gelmeme engel oldu. Ee, size Tahir Elçi için şarkılar dinlettim. Kürt kadınları Tahir Elçi için söylediler. Botan'dan ve İran'dan. Evet bugün asıl coğrafyımıza dönüyoruz. Zaman zaman gündemle bağlantılı olarak ya da e, açıkçası keyfim istediği için bambaşka coğrafyalara konuk oluyoruz ama bugün Balkan coğrafyasındayız. Asıl e, Tuna'nın, Berianın dolaştığı coğrafyadayız ve Bosna'dayız. E, ve Bosna'nın tartışılmaz en çok bilinen ismi e, erkek şarkıcısı Safet. İsoviç'i dinleyeceğiz program boyunca. Safet İsoviç'in ilk kayıtlarından örnekler dinleyeceğiz. E tabi Bosna dediğimiz zaman e, Sevdalinka aklımıza geliyor. Bugün de Sevdalinka dinleyeceğiz. Bunların bir kısmı e, aslında Sevdalinka için biz e, her ne kadar Bosna şehir şarkıları olarak kaba bir betimlemede bulunsak da ee, öyle bir coğrafya ki burası Sırpların, Hırvatların da tabii ki büyük bir e, kültürel katkısı var Bosna'ya. Ve herkes tarafından söylenen, yani milliyet ayrımı olmadan Müslüman olsun, Hristiyan olsun, herkesin söylediği şarkılar bunların birçoğu. Ee, ancak bir takım e, sözcüklerle e, ya da şarkı içindeki ee, kültürel eğilimlerle hani ayrımlar ortaya çıkabilir işte e, belli bir şarkı için diyebiliriz ki bu Sırp halk şarkısı ya da bu Hırvat halk şarkısı ee, işte bu da sevdalinkadır diyebiliriz ee, bunu diyebilmek için de gerçekten son derece derin bir e, bilgiye ihtiyaç var bir ikincisi dil bilmeye ihtiyaç var. Ee, Bende ikisi de X'de pek yok. Dolayısıyla size dilim döndüğünce e, bir takım temel bilgileri aktarmaya çalışacağım. E, Safet İsoviç bir efsane. 2007 yılında e, aramızdan ayrıldı. Gerçekten her şeyiyle, yaptığı her çalışmayla olay olmuş. E, dünyanın her tarafında Bosna'yı ve özellikle de e, 1990'lara kadar ee, Yugoslavia'yı temsil etmiş. Son derece değerli e, Ağır abi bir tarafıyla e, son derece önemli bir star bir e, diva. Artık ne derseniz deyin. En büyük şarkıcılar için en sevilen e, şarkıcılar için kullanılan terminolojiyi e, onun için rahat rahat kullanabiliriz. E, bir de Tabii ki her zaman belli bir kaliteyi korumuş bir sanatçı. Belli bir ciddiyeti, belli bir duruşu e, müziğe karşı olan bir sanatçı. Bunu röportajlarından da anlıyoruz. Genel olarak konserlerdeki e, performansından anlıyoruz. Seçtiği repertuvardan anlıyoruz. Zahfet e, için temel olarak iki e, repertuarı var. İki çeşit röpertuarı var. Birincisi ve ağırlıklı olanı ilk başlarda dinlediğimiz gibi Sevdalinkalar İkincisi de yine e, ilk yıllarından itibaren Sevdalinka ile birlikte e, yeni bestelenmiş e, popüler şarkılarda söylediği ama bunlar hem söz itibariyle hem beste itibariyle son derece e, ağır, kendi havası olan şarkılar Evet önce ne dinledik? Kar Yolları Kapıyor adlı bir şarkı dinledik. Şimdi de yine eski bir şarkı. Annesi Mustafa'yı uyandırdı. <Gülüyor> Mustafa Bugün Sayın Sevda dinliyoruz ve Safet İsoviç'in e, Safet demiyorum çünkü Bosna'da Safet olarak telaffuz ediyorlar. E, ve tek F ile yazıyorlar. Bunlar e, kültürel değişimler tabii ki. Bileça şehrinde doğmuş. E, 1936'ta 2 Eylül 2007'de de e, Sarayova'da aramızdan ayrılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda bugün ee, Bosna'daki Sırp Cumhuriyetinin başkenti olan ve Bosna tarihinde hep e, üzerine pek çok şarkı yazılmış e, önemli bir şehir Banjuluka'da Banjuluka'ya göçmüşler İkinci Dünya Savaşı sırasında ee, ve daha sonra da okula orada başlamış ee, lise öğrenimi için her sekte Trebinje Trebinye'ye e, gitmiş. Slavonski Brod şehrinde de e, 1955'te e, Zlatko Schneider adlı bir okuldan e, en iyiler arasında mezun olmuş. Daha sonra Sarajeva'ya gelmiş ve e, hukuk öğrenimine başlamış. E, ondan sonra da hani konserler performanslar dışında Sarajeva'dan ayrılmamış. E, önceleri hiç kaydetmediği şarkıları, yani daha sonradan hiç, e, nedense kaydetmediği, e, artık herhalde yok olan, yok olman yüz tutmuş şarkıları arkadaşlar arasında söyle, söyleyerek e, meşhur olmuş. E, güç Bela, Slobodan Princip Derneği'ne e, sokmuşlar arkadaşları, onların e, özendirmesi ısrarıyla, yani şarkı söylemesi için tabii ki. O Kültür Derneği'nde şarkı söylemeye başlamış ve 1956'da Sarayova Radyosu'nun seçmelerine katılmış. Bu seçmelerde iki şarkı okumuş ve hemen kaydedilmiş. Tabii ki yani en iyi sonuçta girmiş. İlk solo konserini de 1963'te Belgrad'da Sendika Evi'nin konserinde yapmış. Bundan sonrası artık e, ne diyelim çorap söküğü gibi gelmiş. Hızla gelmiş. E, altın mikrofonlar, altın plaklar, gümüş plaklar e, birbirini izlemiş. Ve bütün Yugoslavya'da, bütün Yugoslav Cumhuriyetlerinde çok sevilen bir sanatçı haline gelmiş. Dünyanın pek çok yerinde Türkiye'de de konserler vermiş. E, Türkiye'deki Boşnak cemaatinin çeşitli etkinliklerine, ee, en az birkaç kez geldiğini düşünüyorum ki bir gelişlerin bir gelişinde harika bir röportaj e, yapmış Balkanski Dom adlı sitede röportajı e, Melda e, Belma Kurtişoğlu'nun yaptığı bu röportajı e, herkes e, okuyabilir bulabilir e, şimdi dinleyeceğimiz parça bir göz atalım ne dinleyeceğiz diye şimdi dinleyeceğimiz parça bahçemin her yanında sümbüller açıyor adını taşıyor Bugün Safet İsoviç dinletiyorum size. İlk kayıtlarından yapılmış bir Sevda'nın Kıderlemesi var. İki albümlük. Ee, o albümün, o ikili albümün birincisini dinletiyorum sizlere. Ee, bu seçkide genel olarak iki tarz kayıt var. Bir e, akordeon eşliğinde söylediği şarkılar. Ki çoğunda akordeonu İsmet Alaybegovic ya da Şerbo adıyla bilinen meşhur akordeoncu... Ya da e, Jovica Petković adlı yine Bosnalı başka bir akordiyoncu. E, çoğunu bu akordiyonculardan biri çalıyor. E, ayrıca tambura eşlikli, Balkanlarda türlü türlü tambura müzikleri var. E, birkaç hafta önce Hırvatistan'dan tamburalar dinletmiştim size. E, Saraya Var Radyo Televizyon Tambura Orkestrası tarafından eşlik edilmiş şarkılar var. Az önceki öyle bir şeydi, öyle bir örnekti. Yine aynı tarz tambura orkestrası eşlikli Sarayova Radyo Televizyon tambura orkestrası eşliğinde bir başka sümbüllü şarkımız var. Hemen hemen aynı başlığı bahçemde sümbüller açar. Bu daha ağır bir sevdalinka. to see. Evet sevgili dostlar Tunan Bey yanında Safet İsoviç dinliyoruz. 9 Ocak 1936 ve e, Eylül 7 Eylül e, 2007 Eylül 2007'de aramızdan ayrılan değerli sanatçı Safet İsoviç'in e, azıcık hayatını konuşuyoruz. Bol bol da şarkı dinliyoruz. Evet e, Türkiye dahil pek çok konser verdi demiştik. ...en önemli, yani onun en, en önemsediği konserlerden biri... ...Avustralya'da Sidney şehrinde yaptığı, Sidney operasında yaptığı e, konserdir. Ee, birkaç kez de Tito yaşarken onun bulunduğu ortamlarda da e, konser yapmış. Tito da e, seslenmiş... Tabii pek çok ünlü şarkıcıyla düetler yapmış. En başta Zaim İmamoviç, arkasından Mila Petroviç ve yine büyük bir şarkıcı Beba Selimovic'le düetler yapmış. E, yüzlerce belki binden bile bahsedilebilir. Çok fazla kaydı var. E, Radyo da olsun, albüm olarak yayınlanmış olsun. 1992'ye geldiğimizde tabii büyük bir Trajedi başlamış oluyor Bosna'da. Ve Safet İsoviç de evinde ağır yaralanıyor. Zag Zagreb'e götürüyorlar kendisini. İyileştikten sonra da orada e, Bosna Hırvat Dostluk Derneği'ni kuruyor. 2003'e geldiğimizde de e, ölümünden önceki son konserini bir nevi jübilesini, ayrılış ee, jübilesini gerçekleştiriyor. Sanat e, şarkı söylemeye veda ettiği jübileyi gerçekleştiriyor. Ve burada aklınıza gelen gelmeyen bütün Bosnalı sanatçılar Hristinoviç başta olmak üzere pek çok Bosnalı şarkıcı birlikte e, sahne oluyorlar. E, onurlandırıyorlar Zafet İsoviç'i. E, bu konseri yine YouTube'da baştan sona izlemeniz Mümkün e, Safet İsoviç yazdığınız zaman zaten tabii Ç'yi C olarak yazacaksınız. Illaki karşınıza çıkacak bu e, konser e, ya tek tek parçalar olarak ya da e, bütün olarak da bulmanız mümkün diye düşünüyorum. Mutlaka koymuşlardır. Evet dinleyeceğimiz parçanın ismi Ay e, Treberich'te Işılda'dı. Si aj mi mjesec natrebevićeo pa za Sarajevo ni Sarajevo, pa bosne Slušam smadivna noc taka krasiv siajny mesec do Padas miri sığ smi Zaffet İsoviç'ten dinleyeceğimiz şarkının adı vurbasın etrafında. vurbas tabi Bosna'nın en önemli nehirlerinden biri. Kray vırbasas yedi monce Cheka, djevojce, aman, djevojce. Czech, country of the Evet oldukça zengin bir melodik yapısı vardı dinlediğimiz şarkının. Dinleyeceğimiz şarkıysa bir e, Han şarkısı. Daha doğrusu Han'ın hala hayatın içinde olduğu zamanlardan kalma bir şarkı. E, Moritza Han'ına geç vardım diye çevirebiliriz. E, Zaten Han kelimesi Hana olarak geçiyor. Ee, dinleyelim. No. You. Mm -hmm. Evet dostlar, Tunanın bir yanı devam ediyor. Bosna'da konuşlandık bugün ve şarkıcımız Safet Isović. Dinleyeceğimiz şarkının adını e, hemen söyleyeyim size. Tuzla'da mera yeşillendi. Tabii bu yani eminim birçok unuz biliyordur ama bilmeyenlere anımsatayım. E, İstanbul Tuzla değil, Bosna Tuzla. For oh, the. No an zeerdan see Evet bir Tuzla şarkısı dinlettim sizlere. E, Tuzla'da mera yeşillendi diye başlıyor sözler. E, dinleyeceğimiz şarkı bir Sevdalinka Linka klasiği. Cüdila Amanya yani e, aman şaşırdım ben diye başlıyor. Bir kızın ağzından e, yazılmış. E, bizim de Balkan yolculuğu olarak repertuarımızda olan bir parçadır. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. <Gülüyor> İsov Isovich'in yaptığı kayıtlarla belki 20 tane 30 tane program yapa, yapma şansımız var. Ben bir yerden başlamış oldum. Dinleyeceğimiz parçanın adı Gün ve Maşrafayı aldım. <gülüyor> Oh, Evet, Safet İsoviç'i dinlemeye devam ediyoruz. Yavaş yavaştan sona geldik. Dinleyeceğimiz parçamızın ismi ki birinci albümün, iki albümlük bu albümün birincisinin son şarkısı Mostar etrafında bülbüller öter. Rafet İsoviç dinlemeye tabi biraz ara verelim önümüzdeki haftalarda ama bu albümleri dinlemeye devam edelim daha sonra ee, albümün son albümden seçtiğim son şarkıyı dinleteceğim siz, size aslında bir tanesi hariç daha doğrusu iki tanesi hariç hepsini dinletmiş oluyorum bu albümün ee, ben başına giderken ben başıya giderken ya da Burada benbaşı dediğimiz bant başı e, Sarayevonun bir ne diyelim subaşı bölgesi bir piknik bölgesi e, pek çok şarkıya e, konu olmuştur. Bu daha az bilinen bir versiyon yani bu sözler Kadija ben benbaşı sözleriyle başlayan e, çok meşhur bir şarkı var ama çalacağımız o şarkı değil. Onun başka bir versiyonu bambaşka bir melodik yapıya sahip. Son kez Safet İsoviçi dinliyoruz. Kadi Pojo, Nabemboşu. na ben Kadi Ben başuna çok meşhur bir şarkısını dinledik Safet için Kadya Bojokna Ben Boşu. Ee, önümüzdeki hafta kim bilir nerede olacağız. Tabii öncelikle artık programımızın Tuna'nın benim yanının e, değişmez çevirmeni olmayı olan yolunda olan sevgili dostum Günel Eminoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu bir ayrıca program sonrasında bana 15 dakika için telefonla ulaşmanız mümkün. 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz 15 dakika içinde. Ee, ayrıca Facebook'lardan ve kendi web sayfamdan ulaşmanız mümkün. Ve son olarak da hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanumberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ee, mikserin başında Selahattin vardı Ona da çok teşekkür ediyorum Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere <gülüyor>